Değerli arkadaşlar, değerli misafirlerimiz İsmail Beşikçi Vakfı'na hoş geldiniz Biraz sonra İsmail Beşikçi bir sunum yapacak Ardından da bir sohbete, sohbet kısmı olacak Yalnız daha önce vakfımızın başkanı size bir hoş geldin demek istiyor Ben davet ediyorum Bir de şunu belirteyim ki, e, biz internet, radyo üzerinden bütün dünyaya şu anda yayın yapılıyor. Bunu da bilginize sunayım. Merhaba, hevalen heja, dosten azizim hün hatın, sarça vahattın. Hindistan'ın Vakfı İsmail Beşikçi Hafté ocagé meglánkır avakırnaví, hafté ocagé bu 5-5 gulani cíl vekırnaví cíl bu 5-5 e, gulani e, Lekulina Portugána ismai beszikci cíl cí. Amade bu, hammu, habatevi, hattia Nħal-le-kurnax, kurtukhana, e, İsmail s istifade s s s s s 5 kat hizmete s s s salona, s s s s s s s s bu, E veki dinji me hani khabatek Diyarbakır'a Hamidi khabatanı çebu mevraji burada ciki kri navsureda e ke ke İsak do tapiyoji hılda e evji bekirbe jebo kurda jebo hamu mazduma Egyущ� Assassináll-Abb, a aldat lefér a féніcsembinnervel és hatáprofus, de félkahjik, de freed-tel. A portos k decentben, Bu, hité alrikú, gav havit. ic 11-16-16-16-16欧. Féle, os plátában folk tenyeiret, a 언�zig rendétekkelnek szabálower, aunque az állók open. Most take a kapral, és tolu On dısa, kırhatın, serçevahatın, kel ekspas. İbrahim Gürbüz'e teşekkürler. Değerli arkadaşlarım, şimdi sözü hocamız İsmail Beşikçi'ye bırakıyoruz. Hocam buyurun, istediğiniz şekilde bir sunum. Evet. Merhaba. Arkadaşlar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar bugün burada hem Kürtleri hem de alevilerin yakından ilgilendiren bir konu üzerinde konuşmak istiyorum. Mehmet Bayrak Hoca'nın e, Kürdünfo sitesinde yayınlanan bir röportajı oldu. O röportajda Mehmet Bayrak Hoca Horasan'dan söz ediyor. Horasan neresidir? Horasan'ın Kürtler için, Aleviler için anlamı nedir? Ben de hocanın bir röportajından hareket ederek bu konuda bazı düşüncelerimi belirtmek istiyorum. Arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Biz diyor Türkmeniz Biz Horasan'dan geldik Biz Türkmeniz Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin Tunceli Milletvekili Kamer Genç Biz diyor Türk oğlu Türküz Biz Horasan'dan geldik Öyle söylüyor Yine Tunceli'nin ikinci bir milletvekili daha var. Hüseyin Aygün. Biz Zaza'yız, biz Kürt değiliz. Biz Horasan'dan geldik. İşte bu Horasan neresidir? Bu konu üzerinde konuşmak istiyorum arkadaşlar. Tabi 3 yerde Horasan var arkadaşlar. İşte Erzurum'un bir ilçesidir. Horasan, Güney Kürdistan'da bir belde'nin adıdır, bir ırmağın adıdır Horasan. Ama bizim üzerinde durduğumuz Horasan, İran'ın kuzey doğusu, daha çok İran'ın kuzey doğusu, Belçistan'ın kuzey, Afganistan na sınır olan işte Kırgızistan'a, Özbekistan'a, Türkmenistan'a sınır olan bir Horasan. Arkadaşlar Horasan 15. yüzyılda Safevilerin İran'da Safevilerin denetimindeydi. Dersim eyaleti Safevilerin denetimindeydi İran imparatorluğunun Safevilerin denetimindeydi. Tarihte söz konusu olan Dersim bugünkü sadece bugünkü Tunceli'yi kapsamıyor. Erzincan'ın tamamını yani bugünkü Erzincan'ın tamamını bugünkü Bingöl'ün tamamını, bugün işte Harput, Elazığ buranın tamamını bir bölge aynı zamanda Sivas'ın bir parçası Muş'un bir parçası Erzurum'un bir parçası Malatya'nın bir parçası yine Dersim eyaletinde çok geniş bir eyalet Dersim Şah İsmail döneminden beri İran imparatorluğunun sınırları içerisinde hatta Safeviler Maraş'a kadar gelmişler, imparatorluklarını Maraş'a kadar uzatmışlar. İşte bu dönemde arkadaşlar, Şah İsmail döneminde, 1500 yılları dersimden çok büyük bir nüfus, çok büyük bir nüfus, on binlerce kişi belki daha büyük bir nüfus, Horas'ına yerleştiriliyor. Dersim'den alınıyor ve Horas'ına yerleştiriliyor. Dersim tabii çok büyük bir eyalet, Osmanlı eyaleti. Şah İsmail bunu şunun için yapıyor. İran'a İran yönetimine, Safavi yönetimine <gülüyor> Kuzey'den Gelen akınlar var Özbekistan'dan, Türkmenistan'dan gelen akınlar var. Bu akınları İran yönetimi durduramıyor. İşte bu akınları durdurmak için Türkmenlerin, Özbeklerin inancına ters bir inançta olan, aksi bir inançta olan Alevileri, Kızılbaşları orasına yerleştiriyor. On binlerce aile Dersim'den kalkıyor işte oralara. Sürgün değil ama Safi bir devleti kendi devlet çıkarını imparatorluk çıkarını korumak için böyle bir gelişme yapıyor. Bu Dersim Eyaleti arkadaşlar, tabi Kürdistan'ın da önemli bir kesimi, 1639 yılına kadar Sabi denetimindedir. Ee, İran İmparatorluğu'nun denetiminde, fiili olarak böyle bir durum var. Tabi işte 1514 Çaldıran Savaşı ile birlikte İşte Şah İsmail ve Yavuz Sultan Selim arasındaki savaş Kürdistan'ın ilk bölünmesidir arkadaşlar. Kürdistan'ın ilk bölünmesi, ilk parçalanması, ilk paylaşılmasıdır Osmanlı İmparatorluğu ve İran İmparatorluğu. Fakat 1639'a kadar fiili olarak bölge Safevilerin denetimindedir. 1639'dan sonra, işte bölge Osmanlı denetimine girdikten sonra, hani, hani e, İdris-i Bitlisi, Yavuz Sultan Selim döneminde bir anlaşma yapıyor ya, Kürt beyleriyle Osmanlı arasında bir anlaşma. İşte bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi aslında 1639 Kasır Şirin Anlaşması ile beraber. Ve bu anlaşmanın yürürlükten, yürürlük sürecinde 1639'dan sonra bölge Osmanlı denetimine girince bu Horasan'daki Kürtlerin, işte Dersim'den gönderilmiş, Şah İsmail döneminde Dersim'den gönderilen ve Şah Abbas döneminde de bu Iı, dersim'den gönderme işi devam ediyor. İşte bunlar geri geliyorlar arkadaşlar. Yani bölge Osmanlı denetimine girince ıı, en azından bir kısmı tekrar Dersim'e tekrar geliyorlar. Bu tabi tarihsel olarak ıı, gerek Şah İsmail döneminde gerekse Şah Şah Abbas döneminde ve ondan sonraki şahlar döneminde tarihsel olarak pek çok belgesi olan bir durum. İşte Mehmet Hoca o röportajda bunları açıklıyor. İşte biz hani Dunceli milletvekilleri. Biz Horasan'dan geldik diyorlar ya e, yani Horasan'dan geldik şu anlama geliyor. Biz Kürt değiliz. Biz Türkmeniz. Halbuki Horasan'da işte böyle e, Dersim'den Dersim Eyaleti'nden gönderilen Kürtler var. ya Dersim'den giden Kürtler. Onlar geri geliyorlar. Osmanlı dönet, bölge Osmanlı denetimine girince geri geliyorlar. İşte Gerek Kemal Kılıçdaroğlu, gerek Kamer Genç, gerekse Hüseyin Aygün. Bu sürecin ikinci safhasından söz ediyorlar. Halbuki e, birinci safhası dersinden oraya gönderilmişler. Ona vurgu yapmıyorlar. Aynı zamanda şudur, şu var arkadaşlar, Orasan. Aynı zamanda Kürt yerleşim yani tarihinde hep her zaman bir Kürt yani Kürdistan toprağı olarak görünüyor. Orada Kürtler de var. Ee, ve işte Özbek akınları, e, Türkmen akınları söz konusu olduğu zaman e, bu, bu bu Kürtler onlara karşı işte İran hükümeti sapında epey mücadele yürütüyorlar. Bunun vurgulanması önemli arkadaşlar. Yani biz Horasan'dan geldik. Biz Türkmen'de, biz Kürt değiliz, Türkmeniz. Sözü, söz konusu olduğu zaman, böyle bir anlayış söz konusu olduğu zaman, Horas, Dersim'den Horasan'a gidiş ve 1639 yıllarından sonra Bölge Osmanlı denetimine girince tekrar geliş. Bunun kavranması önemli hem Kürtler açısından hem de Türkler açısından. Tabi Dersimliler gerek milletvekilleri gerek Kılıçdaroğlu Horasan'dan geldik derken yani biz Türkmeniz diyorlar. Yani bizim Kürtlerle filan bir alakamız yoktur. Bunu söylemek istiyorlar. Halbuki ki bir de Horasan'a gidiş var. Şah İsmail dönemi ve daha sonraki Şah Abbas dönemlerinde orasına geçiyor. Onu vurgulamak vurgulamıyorlar ve onu gözlerden, dikkatlerden tutmaya çalışıyorlar. Bunun saptan nasıl önemli? Şimdi arkadaşlar tarihsel olarak e, bu çok açık bir olgu. Son derece açık görünen bir olgu. Fakat Dersimliler böyle bir olguyu yani baştan sona gelişen bir olguyu ikinci kısmını dikkate alarak kendi öz kimliklerini inkar etmeye çalışıyorlar. İşte Türklüklerini filan inkar etmeye çalışıyorlar. Bunun tabi çok yanlış bir anlayış olduğunu vurgulamak gerekir. Burada şu önemli arkadaşlar. 680'de 680'de bir Kerbela olayı vardır. Kerbela olayı İslam'daki bir iktidar kavgasıdır. İşte Muhammed'in torunlarıyla Muhammed'in çocuklarıyla Emeviler arasındaki Ümeyye arasındaki bir iktidar kavgasıdır. Yani Araplıkla ilgili bir durumdur. Ve Hüseyin taraftarları, Peygamberin torunu Hüseyin taraftarları 72 kişi öldürülmüştür. Açlıkla, susuzlukla ve işte Mücadele ile böyle savaşla e, o günlerde gerçekleşen bir savaşla öldürülmüştür 72 kişi. Dersimliler bunu hiç unutmuyor arkadaşlar Hüseyin adına her yol işte Muharrem ayında işte törenler düzenliyorlar Hüseyin adına. Böyle yalvarıp yakarma falan söz konusu. Bunu hiç unutmuyor Dersimliler. Ama Dersimliler 1937'de 1937'de gerçekleşen soykırım. Bu tam bir soykırımdır arkadaşlar. Dersim'de uygulanan politika tam bir soykırımdır. Ama Dersimliler bunun farkında değildir. Bunun bilincinde değildir. Bunu unutmuşlardır şöyle diyorlar biz işte biz aleviyiz biz Kürtmütteyiz biz Alevi. Buna bunun için bize baskı uygulandı. Ve burada bir sistem var. Yani tarih bilinci yok, toplum bilinci yok ama bir sistem var. Yani biz devlete o kadar bağlıyken işte Kemalizm'e bu kadar bağlıyken bizi niye öldürdüler? Bize niye baskı yaptılar falan böyle bir anlayışları var. Halbuki çok yoğun bir soykırım söz konusu 1937'de, 38'de benim vurguladığım burada arkadaşlar vurgulamaya çalıştığım dersimlerin bunu unuttukları çünkü kendilerini bir kere inkar ediyorlar yani Kürt değiliz, işte Türkmeniz falan e, orasından geldik, Türkmeniz kendilerini inkar söz konusu. Bunun böyle bir anlayışın çok yanlış, çok sakat olduğunu ifade etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu biraz önce konuşmanın başında ifade etmiştim. İşte Mehmet Bayrak hocanın o röportajında bu süreç dersimlilerin orasına gönderilmesi ve 1639 yıllarından sonra tekrar geri gelişleri hocanın bu röportajında, söz edilen röportajında çok açık bir şekilde görülüyor, anlatılıyor. Arkadaşlar Bölünme parçalanma, paylaşılma bir toplumun, bir ülkenin bölünmesi parçalanması, paylaşılması çok büyük bir felakettir arkadaşlar. Yani o toplumun başına getirilmiş en büyük felakettir. Kürtler böyle bir felaketle karşı karşıya kalmışlardır 1920'li yıllarda. 1920'li yıllarda arkadaşlar Yahya Kemal Bey bir düşüncesi var, bir görüşü var. Şöyle diyor Yahya Kemal Bey 1919-1918 sonu, 1919 şöyle diyor. Hani o zaman manda devlet falan taşılıyor ya Amerikanın mandası olalım, İngiltere'nin mandası olalım böyle bir tartışmalar var ya Sivas Kongresinde de var ve Mustafa Kemal Dörneği'nin mandayı falan savunan bir kişi Otomanlar ya, ya Kemal Bey Atlı şöyle söylüyor biz kimin mandası olursak olalım yeter ki bölünmeyelim yani yeter ki ülkemiz bölünmesin ülkemiz paylaşılmasın ülkemiz paylaşılmasın payla e parçalanmasın Biz herkesin mandası, İngiltere'nin mandası da olabiliriz, ben Fransa'nın mandası da olabiliriz. Yeter ki ülkemiz parçalanmaz. Bunu ya ya Kemal Bey adlı işte 1900 19 yıllarında bu tür konuların tartışıldığı bir dönemde çok böyle vurgulayarak ifade ediyor. Bu önemlidir tabi. Bölünme, parçalanma, paylaşılma çok önemli bir konudur. Ve Kürtlerin başına getirilen felaket budur arkadaşlar. Yani Kürdistan'ın 1920'lerde bölünmesi, parçalanması, paylaşılması çok önemli bir süreçtir. Bu insanın iskeletinin parçalanması gibidir. Bu insanın beyninin dağılması gibidir. Böyle bir sonuç yaratmıştır. 1920'leri düşünelim arkadaşlar. 1920'ler dönemin iki emperyal devleti. işte Büyük Britanya ve Fransa dönemin iki emperyal devleti. Ve bir de Orta Doğu'nun iki köklü devleti. İşte Osmanlı İmparatorluğu ve İmparatorluğun devamı olarak Türkiye Cumhuriyeti, İran İmparatorluğu, İmparatorluğun devamı olarak Yeni İran Şahlı bu dört güç birbiriyle organize bir şekilde Birbirleriyle işbirliği yaparak, birbirlerini diplomatik olarak, ekonomik olarak, askeri olarak, politik olarak destekleyerek Kürdistan üzerine çullanmışlardır. Kürtler üzerine Kürdistan üzerine çullanmışlardır. Yani Kürdistan'ı yönetmek, bu aşamadan sonra Kürdistan'ı yönetmek artık çok kolaydır. Çünkü sadece Türkiye ilgilenmiyor ki veya diyelim sadece Kuvayi Milliye ilgilenmiyor ki veya sadece e, diyelim Irak e, veya Suriye veya İngiltere veya Fransa ilgilenmiyor ki bu dört güç birlikte Kürtlerin üzerine çullanmışlar yani Kürtlerin e, o dönemde 1920'ler dönemini düşünelim işte Kürdistan Kürtler bölünmüş parçalanmış paylaşılmış ve Kürtlerin bağımsız devlet kurma hakları gasp edilmiş yani bu dört güç birlikte gerçekleştiriyor bunu bu bakımdan büyük bir kolaylıktır o dönemin İngiltere'sine o dönemin Fransa'sına işte Türkiye'ye İran'a büyük bir kolaylık sağlıyor bölünme, parçalanma, paylaşılma bir ulusun tarihte karşılaşabileceği en büyük felakettir. Ben onu vurgulamaya çalışıyorum. İşte Kürdistan'da bunu çok açık görüyoruz. İşte birinci bölünme biraz önce konuşmaya çalıştık. Şah İsmail döneminde, Yavuz Sultan Selim döneminde Kürdistan'ın fiili olarak bölünmesidir. İşte 1639'da da bu fiili bölünme e, resmiyet kazanmıştır. 19. yüzyıla geldiğimiz zaman arkadaşlar İran kesimindeki Kürdistan'ın bu sefer işte İran, Rus-İran savaşları sonucunda 1813-1812-1813 1828-1826 Rus-İran Savaşları sorundu. Bir kesiminin Rus İmparatorluğunun denetimine girdiğini görüyoruz Kürdistan'ı. Fakat esas bölünme Osmanlı'nın yenilmesidir. Yani Birinci Dünya Savaşı. Osmanlı'nın yenilmesi ve Osmanlı'nın yenilmesi ile birlikte Osmanlı'nın denetlediği toprakların bir kısmının yenen devletler tarafından paylaşılmasıdır. İşte 1916'larda Say kod anlaşması var ya gizli bir anlaşma. Bu anlaşmaya baktığımız zaman da Kürdistan'ın bölündüğünü görüyoruz. Kürtlerin Kürdistan'ın bölündüğünü görüyoruz. Lozan'da bu bölünmeler resmiyet kazanmıştı. Lozan yakın doğu işleriyle ilgili Lozan anlaşmasında bu resmiyet kazanıyor. Büyük bir felaket Kürdistan'ın bölünmesi. Şöyle diyelim arkadaşlar. Milletler Cemiyeti hani bir dünya savaşından sonra Paris Kongresi Paris Kongresi'nde işte şöyle bir karar var, savaşlar engel savaşlara engel olmak gerekir, uluslar arasında, devletler arasında meydana gelen ihtilaflar savaşa varmadan çözülsün Bunun için bir şey gerekir, örgüt gerekir, uluslar üstü bir örgüt gerekir. İşte milletler cemiyeti böyle kuruluyor 1920'lerde arkadaşlar. Yani uluslararası barışı korumak için kuruluyor. İşte Kürdistan bu dönemde bölünüyor arkadaşlar. Hatta bu dönem bir de şöyle bir dönemdir. Ulusların kendi geleceğini tayin hakkı anlayışının, işte gevelki Sovyetler Birliği'nde, Rusya'da, gerek Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da, Orta Doğu'da, Asya'da, Güney Asya'da çok yoğun bir şekilde yaşama geçmeye veya yaşama geçirilmesi için yoğun bir mücadele yürütüldüğü bir dönemdir. Yani ulusların kendi geleceğini tayin hakkı önemli bir anlayıştır. Milletler Cemiyeti böyle bir hakkı yaşama geçirmek için kurulmuştur. Veya amaçlarından birisi de budur. Ama işte biz Kürtlere bakıyoruz bölünme, parçalanma, paylaşılma niye bu böyle oluyor? Çünkü dört güç bir tarafta İngiltere, Fransa dönemin en büyük emperyal devletleri bir tarafta da Orta iki köklü devleti İran ve Türkiye Kürtlerin üzerinde çullanıyor Kürtlerin e, bağımsız devlet kurma haklarını gasp etmek için dört Güç birlikte bu işi gerçekleştirdiği için başarılı bir politika, Kürdistan üzerinde başarılı bir politika uyguluyorlar. Ama biz şunu görüyoruz arkadaşlar, milletler cemiyeti bu amacına ulaşamamıştır, arası barışı kuramamıştır, 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermesine engel olamamıştır. İkinci Dünya Savaşı çok daha kanlı bir savaştır, çok daha ölümcül bir savaştır. İkinci Dünya Savaşı sürecinde de Kürtler ayaktadır arkadaşlar. Yani Kürtler işte İran'da, işte Mahavat Cumhuriyeti nasıl kuruldu, Mahavat Cumhuriyeti kuruldu, yıkıldı filan. Yani Kürtlerin ayakta olduğu bir süreçtir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da Kürtler ayaktadır değil mi? Güney Kürdistan'da Şeyh Mahmud ben diyor Kürdistan kralıyım. Yani İngiltere'ye söylüyor bunu. Dönemin en büyük emperyal gücü İngiltere'ye, büyük bir tanıya söylüyor. Ben Kürdistan kralıyım. Sen beni Kürdistan kralı olarak tanı. Tabii İngiltere Şeyh Mahmud'u Kürdistan kralı olarak tanımıyor. Yani bir kimlik vermiyor Kürtlere veya Şeyh Mahmud'u. Şeyh Mahmud temsilcilerini Paris Kongresine göndermeye çalışıyor. Yani Kürtlerin sesini duyursun diye, Kürtlerin isteklerini e, gündeme getirsin diye bir tarafta Fransa, bir tarafta İngiltere. Şeyh Mahmud'un iki temsilcisi var. Onu gönderiyordu Paris Kongresi'ne. Onlara yol vermiyor. Bu iki güç, İngiltere ve Fransa, Şeyh Mahmud'un temsilcilerinin Paris'e ulaşmasına yol vermiyor. Suriye'de tutuyor onları. Suriye'den çıkışlarına izin vermiyorlar. Yani Kürtler ayaktadır. Kürtler ayaktadır ama seslerini milletler cemiyetine Milletler Cemiyeti'nde kuranlara duyuramıyorlar veya Milletler Cemiyeti'ni kuranlar Kürtlerin sesini, arzusunu, çığlığını diyelim, duymak istemiyor. İkinci Dünya Savaşı'nda da böyle bir durumlar arkadaşlar. Mahabat. işte Kürtler yine ayaktadır ve Kürtler hani bu anlayış, uluslararası Marşı kurma anlayışı devletler arasındaki ihtilafların savaşa varmadan çözülmesi anlayışı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da düşünülen bir konu ve işte Birleşmiş Milletler böyle kuruluyor, bu amaçla kuruluyor. Biz şunu görüyoruz arkadaşlar İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra örneğin Afrika'da çok büyük değişiklikler oluyor. Afrika'da çok büyük siyasal değişiklikler. Afrika 1885'te bölünmüş. Baştan başa bir bölünme var Afrika'da. Yani dönemin emperyal devletleri İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya Belçika, Hollanda, Portekiz, İspanya bunlar Afrika'yı paylaşıyorlar. 1885, hani sınırlar falan çiziliyor ya, şöyle söylenir işte cetvelle çizildi sınırlar. İşte Güney, Kuzey Afrika'nın güneyini düşünün. Ekvator Afrika'sıyla Kuzey Afrika'yı düşün, Arada Sahra var ya, Sahra çölü büyük, milyonlarca kilometre kare Sahra. işte orada devletler cetvelle çizilerek oluşturulmuş. Böyle bir paylaşım var Afrika'da. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Afrika bağımsızlık kazanıyor. Devletler sırayla bağımsızlık oluyorlar. 1960'lar 1960'larda ve e, diyelim e, daha sonraki süreçte Afrika'da arkadaşlar sadece dört yerde silahlı mücadele ile bağımsızlık kazanma söz konusu işte Cezayir'de 1954-1960 işte Portekiz sömürgeleri yine bir sağ, Angola, Mozambik'te 1973-1975 yıllar arasında bir mücadele var. Bu mücadeleden sonra bir bağımsızlık söz konusu. Geriye kalan bütün Afrika devletleri, geriye kalan bütün Afrika devletleri İşte sömürgeci devletle sömürge arasında yapılan anayasal görüşmelerle <gülüyor> bağımsızlık kazandılar. Şimdi örneğin Uganda, Senegal, bilmem, Ghana, Tanzanya, Kenya, Bosna, Zaire, Zambiya değil mi? Bütün bu devletler ba e anayasal görüşmelerle şöyle söylüyor, örneğin Kenya diyelim, Kenya Ulusal Kurtuluş Cephesi sömürgeci devlete diyelim İngiltere'ye bir liste sunuyordu. İşte biz şunları şunları istiyoruz. Oradaki genel vali, İngiliz genel valisi şöyle söylüyor. Biz diyor, şunu şunu hiç konuşmayız. Bunları biz konuşmayız. Ama şu konuda sizinle konuşabiliriz. İşte diyelim sekiz öneri sunuyorlarsa Diyelim ki işte sekizincisini biz konuşabiliriz. İşte o sekizincisiyle bir masa oturuyorlar. Ve zamanla o görüşmede şunu bunu konuşmayız dediği konular da gündeme geliyor. Ve işte süreçte bir bağımsızlık söz konusu. Afrika Devletleri ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu yolla bağımsızlık kazandılar. Ve 1885 sınırlarıyla 1885'te çizilen sınırlarla bağımsızlık kazandılar. Bu sınırlarda sadece iki zamanda değişiklik oldu. Birisi işte 1993 hani Habeşistan'da Eritre'nin mücadelesi var ya o mücadele silahlı mücadele O mücadele sonucunda Eritre'nin bağımsızlığı söz konusu oldu. Bir de Güney Sudan'da iki, 2011 yılında bir referandum yapıldı. O referandumdan sonra Sudan, Güney Sudan, Sudan'dan ayrıldı, kendi bağımsız devletini kurdu. Hristiyanlar yaşıyordu Güney Sudan'da daha çok Hristiyan bir azınlık vardı. ...geriye kalan bütün Afrika devletlerinde... Işte böyle bir bağımsızlık oldu... ...yani siyasal bakımdan çok büyük bir değişiklik... ...tabii bu değişiklik Orta Doğu'da da oldu... ...Güney Asya'da da oldu... ...Güney Amerika'da da... ...her yerde dünyanın... E, ...her yerinde böyle... E, ...değişmeler söz konusu oldu... ...ama Kürdistan'da hiçbir şey değişmedi arkadaşlar... Kürdistan'da 1920'lerde statüko kurulmuş ya yani Kürtlere hiçbir statü vermeyen bir statüko kurulmuş. İşte bu statüko öyle devam ediyor. Devam etsin. Hiçbir değişiklik olmasın. Bu statüko da hiçbir değişiklik olmasın. Yani Kürtler Gerek 1. Dünya Savaşı döneminde, gerek 2. Dünya Savaşı döneminde e, ayak dolmalarına rağmen bir takım milli istekler ileri sürmelerine rağmen gerek Milletler Cemiyet'in Kur'an'lara, gerek Birleşmiş Milletler'e Kur'an'lara isteklerini duyurmak istemesine rağmen işte, uluslararası güçler, emperyal güçler, Kürtleri dinlemek istemiyor. Burada emperyalar bir sömürge, emperyalizm faktörü, emperyalizm faktörü elbette var. Kürdistan'ın bölünmesi, parçalanması, paylaşılması ama bu süreçte var arkadaşlar. Yani bugün Kürtler e, ne bileyim Irak'ta, Türkiye'de, Suriye'de filan böyle bir kalkışma yaptıkları zaman genel olarak örneğin Türk Solu tarafından şöyle algılayın. Işte siz emperyalizmin ekmeğine yağma sürüyor, emperyalizmin ekmeğine Ya sürüyorsunuz. Yani bu kalkışmadan filan vazgeçin. Bu emperyalizm işine yarar. Emperyalizm faktörü var. Ama burada var arkadaşlar. İşte bu bölünme, parçalanma, paylaşılma 1920'lerde bu nasıl düşünülmüş, nasıl gelişmiş bugüne kadar bu süreç nasıl kendini koruyarak bugüne kadar gelmiş bunların kavranması Ee, önemli yani Kürt tarihi bakımından, Orta Doğu'nun ortasında Kürtler, Kürdistan e, konusu gündeme geldiği zaman bu sürecin kavranması elbette önemli 1920'leri düşünelim 1920'leri düşünelim 20'lerde işte Sovyetler Birliği'nde ulusların kendi geleceğini tayin hakkı çok konuşulan, tartışılan işte Sovyet liderleri Lenin, Stalin, Troçki bunlardan çok konuşan kişiler, liderler ve yine aynı dönemde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson ulusların kendi geleceğini tayin hakkında konuşan, tartışan bir kişi. işte Milletler Cemiyeti'nin böyle bir anlayışı, yaşama geçirmesini istiyor. Ama Kürtler gündeme geldiği zaman e, bunun tam aksi kararlar, düşünceler ortaya çıkıyor. Bu neden böyle oluyor? Çünkü Kürdistan üzerinde e, dört güç vardır. En azından dört güç. Dünyanın iki büyük emperyal devleti ve Orta Doğu'nun iki köklü devleti. Bunlar organizadır arkadaşlar. Organize bir şekilde Kürtlerin üzerine çullanmışlardır. Yani Kürtleri işte diliyle, kültürüyle adıyla, sanıyla tarihten silmek anlayışı söz konusu. tabii bu Orta Doğu'daki Arap, Fars ve Türk yönetimleriyle işbirliği yaparak onlarla iş birliği, güç birliği yaparak ıı, düşünülmüş, tasarlanmış yaşama geçmiş bir süreçtir arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ıı, ulusların kendi geleceğini tayin elbette çok önemli bir kavramdır. Hani bugün insan hakları diyoruz ya, insan hakları eğer o ulus kendi geleceğini tayin etmemişse edememişse, o ulusun kendi geleceğini tayin etme konusunda engeller söz konusuysa o ulusun insan haklarından yararlanması falan mümkün değildir arkadaşlar. Yani hiçbir insan hakkından yararlanamaz. Örneğin, mülkiyet hakkı, yani çok kutsal bir şeydir değil mi? Mülkiyet hakkı. Ama biz şunu görüyoruz, tarihte, örneğin, işte Bedirhan Bey'den itibaren, biz şunu görüyoruz, Bedirhan Bey, işte ne bileyim, obeydullah Nehri, ondan sonra, Mülkiyet, Şeyh Said, ondan sonra işte Dersim Ağrı, ondan sonra Mele Mustafa Barzani, değil mi? Bütün ayaklanmalar döneminde şunu görüyoruz. Sürgün. Sen istediğin kadar toprak sahibi ol, sen istediğin kadar şeyh ol, aşiret reisi ol. Seni sürgün diyor? Topraklarına el koyuyor ve seni sürgün ediyor. Yani ya, mülkiyet hakkı. Eğer ulus, kendi geleceğini tayin Hakkına sahip değilse, kendi geleceğini tayin edemiyorsa, kendi geleceğini oğlusun insan haklarından yararlanması mümkün değildir. Hiçbir politik hakkından yarar politik haktan yani seçme, seçilme hakkından yararlanması mümkün değildir. İşte siyaset hürriyeti örneğin değil mi sıradan bir hürriyet? Ya işte bir Kürtlerin durumuna baktığımız zaman 1920'lerde. 70'lerde daha sonraki döneminde işte Kürtlere karşı işte özellikle bu son 30 yıllık mücadelede ne kadar büyük kısıtlamalar vardır. İşte bölgede Kürdistan'da yasak bölgeler yapık kurulması söz konusu o bölgeye giriş çıkış her zaman engelleniyor. Yani, örneğin Çorum'da, Yozgat'ta, Kastamonu'da hiç rastlamayacağınız süreç Kürdistan'da temel bir e, yaşam biçimi e, oluyor. E, eğer uluslar kendi geleceğini tayin hakkına sahip değilse o ulusun insan haklarından, yararlandığını söylemek mümkün değildir. Yani insan haklarından yararlanmanın temel koşulu yine ulusun kendi geleceğini tayin hakkına sahip olmasıdır. E, Türkiye'de de bu ısrarla ve kararlı bir şekilde e, engelle, engellenen bir durumdur. Şimdi Bedirhan Bey'i düşünelim arkadaşlar. 1840'lı yıllar, işte Bedirhan Bey'in Botan Beyi, Botan Miri, Bedirhan Bey'in işte son Kürt e, eyaleti, son Kürt e, miri, o Botan işte Bedirhan Bey. Bedirhan Bey'in sürgünü söz konusudur ailesiyle beraber tabi sadece Bedirhan Bey Ham Mahmut Bedirhan Bey ile birlikte veya Cid, e, Hakkari Bey, Nurullah Bey bunların sürgünleri söz konusudur sürgün niye yapılıyor arkadaşlar bir ulus bir halk diyelim Kendi kökünden koparılıyorsa, kendi kökünden koparılıyorsa, yani kendi toplumundan, kendi insanlarından koparılıyorsa ve ne bileyim yüzlerce, binlerce kilometre ötede bir yerlere sürgün ediliyorsa, bu devlet için büyük bir başarıdır. Devlet artık çok büyük sorundan kurtulmuştur. Yani önemli olan onu kendi toplumundan, kendi insanlarından, kendi köklerinden koparmaktır. Bu Kürtlerin başına getirilmiş büyük bir felakettir. Dersim'de de bu uygulanmıştır. Dersim'de işte 1930'larda gerek Şeyh Said'den sonra gerek Ağrı'dan sonra gerekse de işte 37-38'den sonra çok büyük aileler Eğer mücadele sürecinde öldürülmemişlerse, katliama uğramamış, uğramamışlarsa sürgün edilmişlerdir. İşte sürgün edilince de böyle büyük felaketlerle karşılaşıyorsun, kendi toplumundan kopuyorsun, kendi değerlerinden kopuyorsun. İşte dersim niye bu kadar zulüm gördüğü halde bunu unutmuş. Veya Kerbela'da 72 kişi öldürülmüş. Belki dersimde 72 bin kişi öldürülmüştür. Daha fazlası da olabilir. Ve daha yeni bir olaydır. Kerbela'ya nazaran çok daha yeni bir olaydır. Ama Bunu unutmuşlar, bunu gündeme getirmiyorlar. Biz Türk'üz bilmem Horasan'dan geldik falan. Hala böyle bir anlayış. İşte bu kök sorunuyla yakından ilgili bir olay. Bir kere seni kendi köklerinden koparıyorlarsa ve kendi bölgenin çok dışında bir yerlerde seni yerleştiriyorlarsa, sürgün söz konusuysa, artık devlet resmi ideoloji büyük bir kazanım içerisinde sen de tabi çok şey kaybediyorsun Bir daha o kaybettiklerini e, bulamıyorsun yani bulmak için bir bilinç gerekir tarih bilinci toplum bilinci gerekir ama genel olarak Kürtlerde böyle bir bilinç gelişmemiştir arkadaşlar yani bu türz günlerden dolayı biz Bedirhan Bey'de şunu görüyoruz sürgün olmuş Girit'e sürgün yaşı ailesiyle birlikte sadece Bedirhan Bey değil Han Mahmut var e, Hakkari Bey Nurullah Bey var ama hepsi ayrı ayrı yerlere Bedirhan Bey Girit'e sürülmüş Han Mahmut Bulgaristan'da e, Rodo bir yerlere sürülmüş Kırmızı e, Hacı Arif Bey, Nurullah Bey çok farklı bir yere sürülmüş ve onların tekrar kendi bölgelerine gelmiş çok yoğun bir yasak var. Bedirhan Bey sık sık işte biz benim köylerim var. işte ben o halkımın yanında olayım, bilmem köylerimin yanında olayım. Ee, Osmanlı yönetimi Bedirhan Bey'i tekrar Kürdistan'a göndermemek için çok yoğun bir çaba içerisindedir. Gerek Nurullah Bey, gerekse e, Han Mahmut, gerek Bedirhan Bey ülkelerine, diyelim Botana, Hakkari'ye, Müküs'e geri dönmek istiyorlar. Buna büyük bir engel var. Osmanlı bu konuda çok bilinçli arkadaşlar. Osmanlı bu konuda çok çok yoğun bir bilinci var. Hani tanzimatı okuyan Mustafa Reşit Paşa var ya o şunu söylüyor. Kürdistan'ın ikinci fethi. Yani Han Mahmud'un, Bedirhan Bey'in Hakkari Bey'in, Nurullah Bey'in sürgüne gitmesiyle, sürgün edilmesiyle işte ayaklanmaların bastırılmasıyla Kürdistan'ın ikinci bir fethi gerçekleştiğini ve bunun sürdürülmesi gerektiğini gerek dışları bakan olarak gerekse de daha sonra sadrazam olarak Mustafa Reşit Paşa'nın dediği bu durum bu konuda çok bilinçlidir Osmanlı yönetimi bu konuda çok bilinçlidir. Cumhuriyete geldiğimiz zaman da Cumhuriyetçiler, işte Mustafa Kemal Kuvayi Milliye e, Cumhuriyet Halk Partisi diyelim bu konuda Osmanlı'dan elde edilen e, bu tecrübeyi aynen sürdürüyorlar. Sürgün Kürtlerin kökünün Kürtlerin kökünden koparılması ve e, Kürdistan'dan başka yerlere yerleştirilmesi, onların e, e, tekrar dönüşlerinin engellenmesi büyük bir politika oluyor arkadaşlar. Tabii son 30 yılı düşünelim devlet ne yapıyor örneğin aydınlar için, özellikle Kürt aydınları için ne yapıyor? Öyle bir baskı, öyle bir baskı kuruyor ki sen aydın olarak oralarda kalamıyorsun veya orada, orada kalma e, fırsatın sürmüyor. Şöyle, sık sık baskınlar, ev baskınları yapılıyor. Ev baskınları ne bileyim ilk kitabına yazına el koyuyor. Gözaltı söz konusu oluyor. 3-5 gün seni gözaltında tutuyor sonra bırakıyor. Ne bileyim 2-3 ay sonra tekrar bir baskın, tekrar bir gözaltı, tekrar kitabına yazına el konulması. Yani bu baskı sen şunu hissediyorsun artık bir aydın olarak, Kürt aydın olarak yani buralarda kalmak mümkün değil. Diyarbakır'ı terk etmem gerekiyor. Veya Hakkari'yi terk etmem gerekir İşte ne bileyim, yaşam için işte Batı'ya gitmem gerekir veya Avrupa'ya gitmem gerekiyor. Böyle şeyler düşünüyorsun. Yani o baskının, zulmün sende yarattığı duygular, düşünceler bunlar oluyor ve sen kopuyorsun artık orada. Devlet için tabi bu çok büyük bir kazançtır. Devlet için çok büyük bir kazançtır ama Kürtler için tabi çok da büyük bir kayıptır. Böyle insanların kökünden koparılıp, kendi toplumundan koparılıp, kendi insanlarından koparılıp başka yerlerde yaşamaya zorlanmaları o toplum için çok büyük bir felakettir. İşte bu bölünmenin, parçalanmanın, paylaşılmanın yarattığı bir felakettir. Bunun bilincinde olmak gerekir arkadaşlar. Birleşmiş Milletler'in 1952 tarihli bir kararı var arkadaşlar. Bu karar Birleşmiş Milletler'in 1952 kararı ulusların kendi geleceğini tayin hakkı buna vurgu yapıyor ve insan haklarının yararlanmanın insan haklarından yararlanmanın temel koşulunun bu olduğunu söylüyor. 1952 tarihli karar. 1960'da Birleşim vilayetlerin sömürgelerin bağımsızlığı kararı var. Yani sömürgeler bağımsız olsun, sömürgelere bağımsızlık verilsin. Tabii ki sömürgelere bağımsızlık versin derken sınır aşı, pardon okyanus aşırı sömürgelerden söz ediyor. Örneğin Hindistan İngiltere için okyanus aşırı bir sömürgedir. Veya Uganda, Kenya, Tanzanya Zaire, Zambiya İngiltere için veya Fransa için okyanus aşırı bir sömürgedir. Cezayir öyledir. İşte Angola, Mozambik e, öyledir. Bütün sömürgeler, klasik sömürgeler okyanus aşırı sömürgelerdir. Arada büyük denizler vardır, okyanuslar vardır. Birleşik Milletler'in işte 1960 kararı 1960 kararı sömürgelere bağımsızlık verilmesini isteyen bir karardır ve bu yaşama geçiyor konuşmanın başında da ifade etmeye çalıştık bu yaşama geçiyor bu yedi maddelik bir e, karardır Birleşmiş Milletler'in kararı birinci madde, ikinci madde üçüncü ve beşinci madde i̇şte sömürgelerin bağımsızlığı, Okyanuslar arası aşırı sömürgelerin bağımsızlığı işte arada dördüncü, altıncı, yedinci maddeleri vardır. Bu da bitişki sömürgelerle ilgilidir. Ama bu bitişki sömürgeler için düşünülen tasarı birincinin tam zıttıdır. Yani birincide öbür maddelerde belirtilen hakların bunlar için söz konusu olamayacağını çünkü ulusların kendi geleceğini, parnonu, devletin, ülkesi, milleti falan, devletin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü, bu anlayışa hiçbir e, girişimin böyle bir anlayışı gerçekleştiremeyeceği söylüyor çok önemli bir durum arkadaşlar. Birleşmiş Milletler'in 1960 kararı. Niye? Birleşmiş Milletler böyle bir karar. İşte Birleşmiş Milletler 1952 kararıyla 1960 kararının ikinci kesti, ikinci kısmı niye bu kadar ee, e, Kürtlerin, özellikle Kürtlerin aleyhine oluyor? İşte bu yine Kürtlerin bölünmesi, parçalanması, paylaşılmasıyla ilgili bir durumdur. Dört güç, dört büyük güç böyle birbirleriyle organize bir şekilde Birleşmiş Milletler'e e, bunu dayatıyor. Yani siz Kürtlerle ilgili bir proje filan geliştirmeye çalıştığınız zaman, Kürn olarak örneğin sizin sesiniz oralara kadar gitmiyor duyuramıyorsunuz veya ne bileyim bir dilekçe yazsanız bile o dilekçeniz e, işte bir, bir takım komisyonlara gidiyor ya o komisyonlarda zaten Irak egemendir Türkiye egemendir, Suriye egemendir veya İngiltere, Fransa egemendir onlar sizi daha o zaman e, o aşamada boğuyorlar siz sesinizi oralara duyuramıyorsunuz. 1960 kararı halbuki baskı, zulüm bitişik olduğu zaman metropolün bitişi olduğu zaman çok daha rahat çok daha e, organize bir şekilde kuruluyor. Örneğin siz Hindistan'ı yönetiyorsunuz İngiltere olarak veya Fransız olarak Cezayir'i yönetiyorsunuz Portekiz olarak Angola'yı yönetiyorsunuz. Orada lojistik bakımından bir eksiklik olduğu zaman arada büyük okyanuslar olduğu için onu aynı anda tamamlayamıyorsunuz. ya O eksiklik devam edebiliyor. Orada baskı, zulüm daha zor kuruluyor. Ve zaman zaman kopuşlar olabiliyor. Halbuki bitişik olduğu zaman, ülkeye bitişik olduğu zaman, sömürge ülkeye bitişik, yani iç sömürge deniyor ona. O, işte orada baskının, zulmün çok daha devamlı, çok daha kapsamlı, çok daha ağır kurulduğunu görüyoruz. Yani Kürtistan aslında çok daha ağır e, baskı ile zulümle karşılaşıyor. Angolanın karşılaşığından çok daha ağırıyla karşılaşıyor. Şöyle düşünelim arkadaşlar. 16 Mart 1988'de hani Halep'te de bir soykırım oldu. Kürtlere karşı bir soykırım gerçekleşti Saddam Hüseyin döneminde hiçbir sömürgeci güç arkadaşlar ne İngiltere ne Fransa ne Belçika, ne Hollanda İspanya Portekiz kendi sömürgesinde sihirli gaz kullanma cesaretini gösterememiştir yani bunu böyle bir niyet etmiş olabilir böyle bir niyet olmuş olabilir ama bunu yaşama geçirememiştir çünkü uluslararası baskıdan çekinmektedir Ama biz Saddam Hüseyin döneminde bu sürecin Kürtlere karşı çok kolay, çok rahat uygulandığını görüyoruz. Saddam Hüseyin bu rahatlığı nasıl kazanmaktadır? Nasıl kazanmıştır bu kadar rahat Kürtlere karşı zehirli gaz kullanma fırsatını nasıl bulmuştur? İşte bunu da şurada görüyoruz. 16 Mart 1988 16 Mart 1988 işte aynı dönemde yani Halepçenin yaratıldığı bir dönem aynı dönemde Kuvvet İslam Konferansı toplantı halinde 53 İslam ülkesi toplantı halinde ve İslam ülkeleri Hani sonuç bildirisi yapıyorlar ya, üç gün toplanıyorlar, üçüncü, üçüncü sonucunda bir bildiri yayınlıyorlar, sonuç bildirisi. Orada örneğin Kürtlere uygulanan bu soykırım konusunda en ufak bir bilgi, değil bilgi, bir ima bile yok. O zaman e, Türkiye'yi Fena Nevren temsil ediyordur, İslam Konferansı. Türkiye'yi Kenan Evren temsil ediyordu. İşte örneğin işte Bulgaristan'da Türklerin isimleri değiştiriliyor. Bunun için e, Bulgaristan hükümeti eleştiriliyor. Yani sen çağ dışı bir iş yapıyorsun, sen sümürgeci bir emperyalist bir politika uyguluyorsun. Sen bu politikadan vazgeç. Bulgaristan böyle eleştiriliyor. Veya Batı Trakya'da Türk çocukları, Batı Trakya'daki Türk azından çocukları Türkiye'de hazırlanmış bir alfabeyi izleyemiyorlar. Yunan yani hükümeti buna izin vermiyor. O alfabeleri kendi hazırlamış. Batı Trakya'daki Türk çocukları için Yunanlılar kendileri alfabe hazırlamış. O alfabenin kullanılmasını istiyorlar. Türkiye'de hazırlanan alfabelerin kullanılmasına izin vermiyorlar. Bu yönden Bulgaristan hükümeti eleştiriliyordu. Türklerin haklarını kısıtladıkları için bu yönden eleştiriliyordu. Ama işte Kürtler 1988'de böylesine soykırımla karşılaşmış, zehirli gazla karşılaşmış. Kaldı ki Kürtlerin Zehirli Gazla yaşmaları sadece 16 Mart 1988 değil ki Enfal. Enfal'in öncesi de var. Enfal'in sonrası da var. Devam ediyor. Fakat bir süreç olmasına rağmen hiçbir zaman buna karşı bir tepki, yani o İslam ülkeleri buna karşı bir tepki geliştirmemişler. İşte Saddam Hüseyin'in Kürtistan'a karşı Kürtlere karşı öylesine bir rahatlık içinde olmasının Bunun temennide ne bulunur? Yani kendisiyle kendisinin eleştirilmeyeceği, yani kendisinin suçlanmayacağını bilmekle hatta hani Kürtler kimyasal Ali diyorlar ya. Saddam Hüseyin'in yeğeni Ali Elme, Ali Elmedit. Kimyasal Ali. Kimyasal Ali şöyle işte Amerika Birleşik Devletleri'ne götürülmüş o belgeler ee şöyle diyor renfal devam edecektir öyle bir bir Halepçe olmayacaktır Halepçe devam edecektir Kürtlerin kökünü kazıyacağız yani bunu e, Ali Mecid Kuzey bölgesine yani Kürdistan'ın genel komutanı genel valisi diyelim Ali Mecid böyle söylüyor ama İslam ülkelerinde bu konuda küçük bir tepki söz konusu değildir arkadaşlar peki İslam ülkelerinde tepki yok başka yerde var mı? soykırım gerçekleşmiş 16 Mart 1988'de diyelim Londra'da Paris'te, Moskova'da Berlin'de, Roma'da, Washington'da herhangi bir yerde bir tepki var mı? Hayır, hiçbir yerde tepki yoktur. Hiçbir yerde niye tepki yoktur? Çünkü Kürtlerle olmalı ilgilenen Kürtlerle uğraşan sadece Irak değildir ki, Saddam Hüseyin değildir ki işte. Ne bileyim Suriye de aynı yoldadır. Türkiye de aynı yoldadır. İran da aynı yoldadır. İşte İran veya Türkiye olduğu için Amerika Birleşik Devletleri veya Sovyetler Birliği değil mi? Yani bütün bu güçler böyle anti-Kürt bir politikayı çok rahat bir şekilde sürdürebilmektedirler. İşte bu bölünmenin, parçalanmanın, paylaşılmanın getirdiği bir olaydır. Hatta şöyle düşünmemiz gerekir arkadaşlar. Her sene Ağustos aylarında e, Japonya'da, Hiroşima'da, Nagasaki'de anmalar yapılır. Yani 1945 Amerika bombaladı ya e, Japonları. İşte Hiroşima e meydana geldi, Nagasaki meydana geldi. Japonlar bile Kürtlere uygulanan bir soykırıma karşı durmamışlardır. Yani Kürtlere uygulanan bir soykırım hiçbir yerde bir tepkinin oluşmasına neden olmamıştır. İşte niye bu böyle? Çünkü işte Kürtlerle uğraşan sadece Türkiye veya sadece Irak, sadece İran değildir ki bu dört güç, en azından bu dört güç birbirleriyle organize bir şekilde bu engellemeyi yapmakta. Ve işte Kürtleri Orta Doğu'da böyle... Hıristiyanların Ortadoğu'daki işte perişanlığını sürdürülmesini sağlamaktı. Arkadaşlar şunu söylemek gerekir bugün. İşte dünyada 208 devlet var arkadaşlar. 208 devlet var. Bu devletlerden çok büyük bir kısmının nüfusu 1 milyonun altındadır. Ama bunlar devlettir. İşte Avrupa Birliği'ne bağlı devlettir. Angola, pardon Avrupa Birliği'ne bağlı. Örneğin Kıbrıs, örneğin Luxemburg, Malta. Değil mi? Nüfusu yarım milyon civarındadır. İşte Avrupa Birliği'nin üyesi, Birleşmiş Milletler üyesi, Avrupa Konseyi'nin üyesi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın üyesi. Böyle devletler. Veya Avrupa Konseyi'ne bağlı devletler var işte Angola, Liechtenstein, San Marino Monako, böyle devletler 47 üyeli Avrupa Konseyi'nin 4 devleti bunlar ve nüfusları diyelim 40 bin, 50 bin ama bunlar çok rahat bir şekilde Kürtlerin geleceğini tayin edebiliyorlar ne diyorlar? Biz Kürtlerin devlet kurmasına karşıyız biz Orta Doğu'da sınırların değişimine karşıyız ya şimdi şöyle düşünmek gerekir sen 40 bin nüfuslu bir devletsin sen 50 bin nüfuslu bir devletsin 40 milyon Kürdün geleceğini tayin etme hakkını nereden buluyorsun? Bu hakkı nereden buluyorsun? Veya böyle bir statüko nasıl kurulmuş? Antikürt statüko Antikür nasıl kurulmuş? Bir de nasıl böyle kendini koruyarak bugünlere kadar getirilmiş? Bir de şunu görüyoruz Bu devletlerin işte bu birazcık isimlerini saymaya çalıştım. bu devletlerin hiçbirisi tarihte bedel ödememişler. Hiçbir bedel ödemeden böyle devlet olmuşlar. İşte Birleşmiş Milletler kurulduğu zaman veya 1920'lerde Milletler Cemiyeti kurulduğu zaman bunlar da bir devlet sahibi olmuşlar. Tabii kişi olarak ben bunların devlet olması da falan karşı değilim. Sadece Kürtlere karşı bu hakkın kullanılmasına engel oldukları için uluslararası nizamı eleştirmeye çalışıyorum. Bu tabi toplum bilinciyle, tarih bilinciyle ilgili bir olay. Halbuki Kürtlere baktığımız zaman 19. yüzyıldan bu tarafa, 200 yıldır örneğin, 200 yılı aşkın bir zamandır Kürtlerde böyle bir mücadele var. Öyle bir mücadelede Kürtlerin kayıpları belki milyonlarcadır. Kürtlerin ülkeleri bir kere değil mi? Durmadan bombalama, durmadan bombalama. Ülkenin florası değişmiştir. Ülkenin faunası değişmiştir. Hayvan örtüsü, bitki örtüsü değişmiştir. Bazı bitkiler, bazı hayvanlar artık yaşayamamaktadır. Kürdistan'da zehirden dolayı ülke durmadan e, bombalanıyor. büyük bedel büyük bedel. örneğin sadece Enfal döneminde değil mi Güney Kürdistan'da Kürtlerin hani Kürtler açıklıyor Kürdistan bölgesel yönetimi sıkı, sıkı açılıyor 182 bin e, Kürdün kaybından söz ediyor ama bu kayıplara rağmen bu kadar ağır bedellere rağmen Kürtlerin bir e, kazanım elde edemediğini görüyoruz veya uluslararası nizamın bunu engellemeye çalıştığını görüyoruz. Bununla nasıl mücadele edilir arkadaşlar? Bununla şöyle mücadele edilir. Bir kere yani Kürtlerin başına bu lanetli çorap nasıl geçirilmiştir 1920'lerde? Yani İngiltere, Fransa yani 1920'ler İngiltere, Fransa işte Türkiye, İran nasıl bir araya gelmiş? Kürtlerin başına böyle lanetli çoraplar Örmüş Bunun bir kere Anlaşılması Gerekir bir kere Bunun incelenmesi Ve bu Kürtler için Benim kanımca çok karanlık bir dönemdir Şöyle 1919'dan itibaren 1919'un sonlarından itibaren 1921'in başlarına kadar 1919'un sonlarından 1920'nin başlarına kadar bir buçuk yıl falan bir dönem bir zaman işte Kürtlerin başına esas lanetli Çorap bu dönemde geçirilmiştir İngiliz Hava Kuvvetleri Arşivi, İngiliz Sömürgeler Bakanlığı Arşivi, İngiliz Hindistan Bakanlığı Arşivi ve bunların sık sık yani bu temsilcilerin sık sık Kahire'de toplantılar yapmaları 19 20 yıllarında yani Kürtlerin başına büyük bir felaket. İşte bu nasıl olmuş, bu kendisini nasıl koruyarak bugünlere kadar gelmiş bu konunun bir kere çok yoğun bir bilinci, tarih bilincine, toplum bilincine kavuşmak gerekiyor. Bu konunun incelenmesi gerekiyor arkadaşlar. Tabii Dersim olayı elbette önemli. Dersim'de Biz soykırım hani Halep diyoruz ya Halepçede soykırım vardı. Tabi Dersim'de de soykırım vardı. Örneğin e, İhsan Sabri Çağlayangil hani Dışişleri Bakanıydı sonra Senato Başkanı falan oldu. 1986'da Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir sohbet yapıyor, bir konuşma, röportaj yapıyor Kemal Kılıçdaroğlu Ee, İhsan Sabri Çağlayangilli orada şunu söylüyor İhsan Çağrı Çağrı'ya o zaman emniyet görevlisiymiş örneğin Seyir Rıza'nın asılması döneminde e, e, emniyet görevlisiymiş yani bu süreci izlemek için e, dersime gönderilmiş izlemesi için gönderilmiş şunu söylüyor Kürtler işte kadınlar, çocuklar zulümden kurtulmak için mağaralara sığındılar. Yani kendi köylerini terk ettiler. Kendi yaşam alanlarını da terk ettiler. Dağlara, mağaralara sığındılar. Ama devlet onları zehirli gazlarla fareleri nasıl öldürüyor? Zehirli gazlarla sanki fareleri öldürür gibi Kürtleri öldürdü. Bunu çok açık bir şekilde İstanbul'da bir Çağlayan Gül kendi analarında ifade ediyor. Tam bir soykırımdır. Tabii ondan sonra geriye kalan çocuklar var. Yani anaları babaları öldürülmüş çocuklar. İşte o çocukların suya ailelerine dağıtılması söz konusu. Bunlar hep soykırımın önemli göstergeleridir arkadaşlar. Soykırım nedir? İşte o çocukların e, ailelerinden koparılıp subay ailelerine dağıtılması Tabi hizmetçi olarak dağıtılıyor. Bu soykırımın esas göstergesidir. Ama biz şunu söylemeye çalışıyoruz. Böylesine büyük bir felaketle karşılaşması karşılaştığı halde terisniler bunu unutmuş. Bunu bilincinde değildi biz ve bu niye? Bundan dolayı niye böyle bir soykırım gerçekleştiriyor? Şunun için yani Kürt'ün kökünü kazımak için. Değil mi? 1920'leri düşünelim. Ee, 1927'de bir birinci iftishlik kuruluyor. Yani Kürtleri yönetmek için. 1934 34'te ikinci iftishlik kuruluyor Trakya'da. Bu Kürtleri yönetmek için. Üçüncüsü işte 35'de e, kuruluyor. Bu Erzurum ağrı yörelerindeki e, o buraları e, yönetmek için. Dörüncüsü de Derzim'de kuruluyor. Tunceli yasası diyorlar ya. O, öyle. Yani bütün bu yasaların amacı bu Dersim'de Kürtlerin kökünü kazımak. Sürgün olduğu zaman da nasıl oluyor? Kürtler örneğin Çorum'a sürgün ediyor. Oluyor. Değil mi? Balıkesir'e sürgün ediliyorlar. Yani kimler kaldıysa o soykırımdan sonra dersinde kimler kaldıysa onların soy, sürgünü söz konusu. İşte Çorum'a sürgün, Balıkesir'e sürgün oralarda da kim var? Orada da kazılmaçlar var. Değil mi? Halbuki dersler ne diyor? Biz inancımızdan dolayı diyor baskıyla uğradık. Baskıyla karşılaştık. İnancımızdan dolayı. Alevi inancımızdan dolayı. İhsini niye o zaman Çorum'a gönderiyorlar? Çorum'da da Alevi inancı var. Balkesi'de de Alevi inancı var. Denizli'de de inancı var. Çanakkale'de de böyle. Niye oralara gönderiyorlar? İnançtan çok etnik temel önemli yani Kürtlüğü yok etme Kürtlüğü ortadan kaldırma anlayışı önemli onun için sürgün söz konusu ama işte Dersimlilerin bunu hiç unuttukları ama kerbelaya da hiç unutmadıkları görülüyor halbuki Kerbela İslam'daki bir iktidar kavgasıdır Araplardaki bir iktidar kavgasıdır Araplardaki bir iktidar kavgasıdır. Ve Kürtlükle de hiçbir alakası yoktur. Ama işte Dersimliler Hüseyin söz konusu olunca işte yanıp yıkılıyorlar. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, vah, Ah ahva Hüseyin için. Ama Dersim'de belki 72 bin kişi öldürülmüştür. Bunu gündeme getirmiyorlar. bunu Yani böyle bir sistem var. Yani biz bu devlete bu kadar bağlıydık, bu kadar kemalizm falan diyorduk ama bize niye böyle zulüm edildi? Niye bize bu zulüm layık görüldü? Burada işte devlet bizim için hata yaptı. Böyle bir anlayış var. Halbuki devletin bu konudaki bilinci çok daha yoğun. Devlet 1938'e gelinceye kadar, 37'ye, 38'e gelinceye kadar her tarafı halletmiş. Birinci müfettişlik, ikinci müfettişlik, üçüncü müfettişlik, ikinci müfettişleri niye Trakya'da kuruyorlar? Şunun için kuruyorlar. Yani Kürtleri sürgün ediyorlar ya, Kürtleri sürgün ediyorlar. Daha çok da Trakya sürgünü. ediyor. Örneğin şey, ailesi Trakya sürgün edilmiştir aile olarak. Yani o sürgün edilen Kürtlerle ilgilenmek için yani Diyarbakır'da nasıl ilgileniyorlar veya bu anda diyelim Siirt'te nasıl ilgileniyorlar o ilgiyi Trakya'da da sürdürmek için Trakya'da da bir müfettişlik kurmuşlar. ikinci müfettişlik. Yani Kürt bilincinden dolayı, Kürtleri yönetmeden dolayı böyle bir süreç yaşanıyor. Ama işte dersimilerim bunu unuttukları ama Kerbela'yı da hiç unutmadıkları Kerbela için yoğun bir Muharrem aylarında yoğun bir düşünüş içinde oldukları bu konuda arkadaşlar bir toplantı olmuştu Dersimle ilgili bir toplantı bundan Bir ay kadar önce yine İstanbul'da bu Tuzla tarafında bir yerde bir toplantı. Orada ilgi çekici bir konuşma. Toplantıda değil de toplantıdan sonra o konuş o sunan arkadaşlar toplantıdan sonra bizimle konuştu, şöyle konuştu. Yani bir şöyle söylemeye çalışıyordu. Şiilik Müslümanlıktır elbette. Bu İran'da egemendir. Müslümanlıktır Şiilik. Ama Alevilik Müslümanlık değildir. Alevilik ayrı bir inançtır. Hatta İslam'dan önce gibi inançtır. Alevilik, Kızılbaşlık İslam'dan önce gibi inançtır. Burada şu önemlidir. O zaman bu Şiilik'deki figürler bir inancına nasıl girmiştir? Hangi dönemde girmiştir? Bunun incelenmesi önemlidir. Örneğin şey, Şah İsmail, Şah İsmail'in babası, şey babası Şeyh Haydar. Haydar'ın babası Şeyh Cüneyt, yani 15. yüzyıl. Ee, e, Safi bir devletinin kulumlaşması, 15. yüzyıl. 1500'de işte o kurumlaşma tamamlanıyor. Yani böyle bir süreçte bu, bu şilik inancının İslam'daki Şiilik inancının Yahudi pardon Alevi inancını etkilediğini bir takım figürlerin Ali figürünün örneğin Hüseyin figürünün 12 İmam figürünün Dersimlere girdiğini görüyoruz. Bu sürecin incelenmesi önemlidir. Yani böyle şeyler konuşuyorduk o arkadaşlar. O bize dedi ki bir sultan aptaldır dedi. Bir sultan aptalın kendisidir. Yani Şiilik'teki 12 imam figürünü ondan sonra işte Hüseyin figürünü Ali figürünü Ee, Alevi inancına taşıyan bir Sultan Abdal'ın kendi Bu çok tabi ilgi çekici bir görün. O oturumda söylemedi o arkadaş. Yani tebliği sunarken söylemedi. Sonra bizimle sohbet ederken ayrıca söyledi. Çok ilgi çekici bir bilgi. Tabi aslında çok da değerli bir bilgi. Bu in Alevi inancına bu nasıl girmiş figürler sadece şu an şu anlamda alevilerin işte Muhammed'in torunlarıyla ilgilenmedi şu anlamda söz konusu olabilir. Hani alevilik insana dayalı bir anlayış, insanın yüceliğine dayalı, insanın geleceğine dayalı bir anlayış veya Ee, zulüm görenlerden yana olan bir anlayış. Zulümkarın yanında değil, zulüm görenlerin yanında. Onların acılarını paylaşan bir anlayış. İşte Muhammed'in torunları da değil mi? 680 işte Kerbela. Kerbela'ya varan süreç. Çok büyük zulüm görmüşler. Ee, Emevi saltanatçıları tarafından. Emevi Yezid ve oğulları tarafından çok büyük zulüm görmüşler. İşte Aleviler böyle bir zulüm yaşayan Muhammed torunlarına sahip çıkmış olabilir. Yani onların düşüncelerini, görüşlerini desteklemiş olabilir. Ama bundan çok ileri bir süreç yaşanmış. Kendileri de kendilerini Aleviler kendilerini İslam'ın bir unsuru olarak değerlendiriyorlar. Değil mi? Bugün Aleviler şöyle söylüyor, işte Aleviyiz, işte Aleviyiz, bunu vurgulamaya, vurguluyorlar. Ama arkasından da ama Müslümanız diyorlar. Aleviyiz, Aleviyiz, Aleviyiz, işte biz ne bileyim Müslümanız. Halbuki işte namaz kılmıyor, örneğin oruç tutmuyor veya ne bileyim Hicaz'a gitmiyor falan. İslam'ın hiçbir şartını yerine getirmediği halde biz Müslümanız diyorlar. O zaman Müslümanlar da şöyle söylüyor madem Müslümansın sen camiye gideceksin. Camiye gitmesen takım yaptırımlarla karşılaşırsın. Böyle söylüyor ve işte zaman zaman da değil mi o konuda epey işte Çorum olayı bilmem Sivas olayı Osmanlı dönemindeki e, Ebu Suud Efendi'nin fetvaları örneğin, değil mi? Çorum'daki Aleviler için, Kastamonu'daki Yozgat'taki Aleviler için Ebu Suud Efendi neler e, nasıl fermanlar yayınlamış. Onunla ilgili. Onlar da öyle söylüyorlar. Madem Müslümansın camiye git. Cami git diye gitmiyorsan, işte kadar zulümle karşılayacaksın. Şimdi Mehmet Hoca'nın işte Horasan olayı Horasan'ın Hor Dersim'den Horasına gidişler, tökler, gelişler ama dersimlerin sadece ikinci sürecin ikincisini dikkat alıp birincisini dikkatlerden uzak tutmaya çalışmaları bunların bilincinde olmak gerekir. Bunların bilincine varmak gerekir arkadaşlar. Ee, bu hem Alevileri yakından ilgilendiren hem de e, Kürtleri yakından ilgilendiren bir süreçtir. Ee, tabi bu konuda arkadaşların düşünceleri olabilir. Arkadaşlar da kendi düşüncelerini ifade edebilirler veya eleştiri yapabilirler arkadaşlar. Bu arada ne bileyim soru da söz konusu olabilir. Evet. Öyle teşekkür ediyorum. Hı. Sağ olun. Sayın hocamız İsmail Beşikçi'ye verdiği bilgiden ötürü ve bu konferanstan ötürü çok teşekkürler. Bu seste biraz şey var. Biraz kısmak lazım sanıyorum. Gülüşmeler. Yok mu? Tamam. tamam. Peki. Şimdi hocamız saat beşte de bir etkinliğe katılacak. Maalesef hocamızın sözünü de kesmek istemedik. Herkes dinliyordu. O bakımdan bir on beş dakika... 20 dakika arkadaşlarımızın soruları varsa o soruları alalım az soruyla yetineceğiz onun için şimdiden özür diliyoruz en arkadaki arkadaşımız <gülüyor> adınızı da söylerseniz hiç olmazsa tanımış oluruz sizi Abi, <gülüyor> radyo için radyo için Siz, bu terimle İstanbul'da şeyden bahsetti. İşte bu 4C'nin gücün e, üzerindeki paylaşmasından bahsediyoruz. Ben onların oradaki ortak çıkarının ne olduğunu e, yani Bu dört gücü birleştiren ortak çıkar ne diyeceğiz? nasıl da anlatayım? Yorumuna alabilirim. Teşekkür ederim. Evet, evet. Evet, Hocam, hemen cevap evet. evet. Bu, bunun temel nedeni Kürdistan'ın zenginlikleridir arkadaşlar. Şimdi büyük bir düşünelim, İngiltereyi düşünelim. 1918 yıllarını, 19 yıllarını düşünelim. Petrol. Örneğin Bakü'de petrol var. Petrol işletiliyor ama Bakü 1920'lerden sonra hani bir e, soyetleşme oluyor ya Bakü'de Azerbaycan devleti kuruluyor işte Kafkasya'da Ermenistan, Azerbaycan, Kürtistan devletleri söz konusu ve İngiltere orayı terk etmek durumunda artık. Halbuki petrol çok önemli bir süreçtir. Ve petrol örneğin Kerkük'te bulunmuştur. 1908'de Kerkük'te bulunmuştur. 1912 yıllarında işletilmeye başlanmıştır. Petrol. Petrol çok önemli bir bölgedir İngiltere için. Ama aynı bölge için Mustafa Kemal de iddia etmektedir. Mustafa Kemal ne demektedir? Burası bizim atalarımızdan kalmadır. Atalarımızdan bize miras kalmıştır. Burası bizimdir. Burası e, Türkiye'nin denetiminde olacaktır. İngiltere ile Mustafa Kemal arasında böylesine bir e, anlaşmazlık vardır diplomatik olarak politik olarak bir anlaşmalık vardır ama bu, bu askeri aşamaya geçmemiştir hiçbir zaman İngiltere bu konuda çok kararlıdır Hani Manda Devletler kuruluyor ya 1920'lerde İngiltere'ye bağlı Irak kuruluyor, İngiltere'ye bağlı Filistin, Ürdün kuruluyor yine Fransa'ya bağlı Suriye, Fransa'ya bağlı Lübnan kuruluyor işte burada bizim temel bir soru sormamız gerekiyor. Niye, niye bir Kürdistan mandası kurulmamış? İngiltere'ye bağlı veya Fransa'ya bağlı bir Kürdistan niye olmamış? Kürtler bölünmüş, parçalanmış, paylaşılmış ve inkar söz konusu arttı. İşte bu Kürdistan'ın zenginliğiyle ilgili, petrol bakımından zenginliğiyle ilgili bir olay. Ta o zaman Kürdistan'ın zenginliğinin bilincinde oluyor ve İngiltere diyor ki burası bizim olacaktır. Yani bizim denetim, biz Irak diye bir devlet kuracağız. Irak, işte İngiltere'nin egemenliğinde bir devlet olacak ama burayı bağlayacağız. Bu petrol bölgesi, işte bugünkü Güney Kürdistan, rakı bağlayacağız. Burada epey gerginlik var arkadaşlar Mustafa Kemal ile İngiltere arasında. Epey bir gerginlik var. O gerginlik şöyle çözülüyor benim kanımca. Şöyle çözülüyor. Zaman içerisinde tabii 1922-23 yıllarında zaman içinde şöyle çözülüyor. Mustafa Kemal şunu söylemiş olabilir İngiltere'ye. Biz hani o zaman Musul eyaleti deniyordu. ...hani şimdi gün Kürdistan bölgesi yönetimi var ya Kerk Süleymaniye Duhok Hevler arasında. O zaman işte Kerkü de bunun içine alıyorlar ve Musul eyaleti diyorlar bunu. Musul eyaleti. İşte Mustafa Kemal şunu söylüyor. Biz Musul'daki haklarımızdan vazgeçeceğiz. Biz Musul'daki haklarımızdan vazgeçeceğiz. Ama siz de İngiltere olarak Kürtlerden gelebilecek özerclik istemlerine karşı durun. İngiltere'nin yaptığı budur arkadaşlar. İngiltere'nin sömürge yönetimiyle yani genel olarak sömürge yönetimiyle. Kürdistan'ı yönetmesi çok farklıdır arkadaşlar. İngiltere bütün sömürgelerinde özerk yönetimler kurmuştur. Yani sadece Hindistan'da değil örneğin Uganda'da da, Tanzanya'da da, Kenya'da da, Zambiya'da da her yerde özerk yönetimler kurmuştur. Tek özerk yönetim kurmadığı Kürdistan'dır. Ve Kürdistan'da özerk yönetimler kurulmasına İngiltere her zaman karşı olmuştur. İşte bu Mustafa Kemal'in istemidir. Mustafa Kemal'in istemedir ve İngiltere bu isteme çok özen göstermekleri bu istemin yaşama geçmesi için epey bir çaba sarf etmiştir. İşte arkadaşımızın sorusunun temeli şey budur zenginliğidir. işte bu zenginliği İngiltere denetlemek istiyor. E tabi Fransa ile İngiltere arasında da epey bir çelişki var bu konu. Yani Fransa da tabi daha çok e, bu zenginliklere sahip olmak istiyor. Petrol sorunudur. Yani Genel olarak şöyle söylememiz gerekir. Kürtlerin Orta Doğu'da e, en büyük düşmanı kendi zenginlikleridir. Böyle söylemek gerekir. Ama işte Kürtlerin bu makus talihi bugünlerde değişmektedir. Yani 21. yüzyılın başından itibaren değişmektedir. Biz şunu görüyoruz arkadaşlar, önemli bunun vurgulanması gerekir. 1920'lerde dönemin iki büyük gücü İngiltere ve Fransa bölünmesini, parçalanmasını, paylaşılmasını sağladı. İki büyük güç bunu sağladı 1920'lerde. 21. yüzyılın başında Irak'a Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahalesi çok farklı bir süreç yarattı. Yani bu statü goda büyük bir gedik açtı. İşte Kürdistan Bölgesel Yönetimi böyle Bu da tabi emperyal bir devlettir. Günümüzün en büyük emperyal devletidir. Ama işte 1920'lerdeki emperyalizmle 1902 2000'lerdeki değil mi? birbirinden farklıdır. İşte bu tarih bilinciyle, toplum bilinciyle, siyaset felsefesiyle ilgili bir olaydır. Emperyalizm düşüncesinde böyle Kürtler için böyle farklı bir düşünce, uygulama nasıl gelişmiş? Bunun tabii konuşulması, tartışılması bunun bilincine varmak da önemlidir. 21. yüzyılın 21. yüzyılda arkadaşlar Kürtlerin bu mahpus talihi değişecektir ve değişmek üzeredir zaten Kürtler artık e, kendi toprakları üzerinde kendi halkları üzerinde artık daha etkin olacaktır e, diyelim 20 sene sonra ne olacaktır Kürtlerin durumu 20 sene sonra diyelim 10 sene sonra 15 sene sonra bugünkünden çok daha iyi olacaktır. Bu müdahale Amerikan müdahalesi artık bize şunu göstermektedir veya şöyle bir sonuç yaratmıştır. İşte Amerika tabii kişi olarak ben yani ya bir işte işgal ne diyeyim? Kürtler çok zulüm gördüler. Ee, Kürtleri bu zulümden kurtarayım. Amerika'nın Irak'a müdahalesi böyle değildir. Bu anlayışla değildir. Amerika'nın derdi de örneğin petrol akışını sağlamaktır birinci planda. Ee, Amerika müdahalesiyle işte Saddam Hussein'in rejimi yıkıldı. Bağız Partisi dağıtıldı. El muhaberat dağıtıldı. Ordu dağıtıldı. İşte bu Kürtlerin önünü açtı. Kürtlerin Tehdit eden belli başlı güçler bunlardı. Bu tehdidi ortadan kaldırınca, ortadan kalkınca diyelim, Kürdistan Bölgesel Yönetimi diye bir birim oluştu. Bunun gerek kuzeyde, gerek güneyde, gerek doğuda, yani Kürdistan'ın her tarafında etki yaratacağı veya yaratmak üzere olduğu zaten görülüyor, biliniyor. Bundan sonra Kürtlerin kazanımları, daha büyük olacaktır arkadaşlar daha önce söz istenen arkadaşımız var ben, e, adım Recep Bilmaz adım Recep İlmaz Diyarbakır'da yayınlanan Özgür Haber Gazetesi köşe yaptı İstanbul Temsilcisi e, sizleri dinledim e, gerçekten size ve düşüncelerinize saygı duyanlardan bir tanesiyim sözüme ayağın taşa değdiği zaman kalbini yokla Bir atasözüyle başlamak istiyorum ve dilerim yanlış anlaşılmıyor anlaşılmayacağım şimdi gördük evet gerçekten Kürtler dünyada bir yığın efendim, e, katliamlara uğramışlar e, senosiste uğramış haksızlığa uğramışlar şunlar bunlar olmuştur ve diyoruz ki 1920'deki hadi 20 ve 20'den sonra işte iki tane e, imperial güç olan İngiltere Fransa artı yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti devleti ve İran bizi istemediği için bütün bu katliamlara, bütün bu cinosluklara, bütün bu yani haksızlıklara devlet kurma taleplerine dünya ülkeleri sessiz kalmıştır. Bu sadece e, bu dört devletin efendim buna karşı koymak istediği içini e, yeterli bulacak mıyız acaba Türk e, şey kürtlerin bugünkü durumu bugünkü durumda kalmaları nedeni olarak teşekkür ediyorum. Evet, evet, elbette değildir. Sadece bu dört devlet değildir. Yani Kürtlerin üzerine çullanan, örneğin Sovyetler Birliği değil mi? Ee, ulusların kendi geleceğini, tayin hakkını en çok konuşan 1920'leri düşünelim. Bir devlet, işte Lenin, Stalin, Troçki, 1920'lerde ulusların kendi geleceğini, tayin hakkı. Biz şunu görüyoruz arkadaşlar, Sovyetler Birliği. Pratiğinde Sovyetler Kürtlerin Orta Doğu'da bir statü sahibi olmalarına her zaman karşı durmuşlardır. muhabat döneminde bile tabi daha batta biz neyi görüyoruz? Mahabatta İran'ın batı kesimlerinin işgal edildiğini görüyoruz. Yani 2. Dünya Savaşı süreci İran'ın batı kesimlerinin güneyi İngiltere tarafından Kuzey'i Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmiştir. İşte Mabat Sovyet İşgal Bölgesi'nde kurulmuş bir cumhuriyet. 1945. Ama bu dönemde bile Sovyetler Birliği Kürtlerin Orta Doğu'da bir statü sahibi olmalarına her zaman karşı durmuşlardır. Bunu engellemişlerdir. Neden? Ne bileyim Türkiye politikasına daha bir yakınlıktır. Saddam Hüseyin dönemini düşünelim. Saddam Hüseyin dönemini düşünelim arkadaşlar. Ee, Sovyetler Birliği çok yoğun yardım ediyordu Saddam Hüseyin'e. Dilemiş silah, araç gereç olarak, politik destek olarak, diplomatik, askeri destek olarak çok yoğun. Örneğin 1974'ten sonra hani Melamustafa Barzani ile yine Irak hükümet arasında bir, bir savaş başladı ya 1974'ten sonra. O savaşta Kürtleri bombalayan Rus uçaklarıydı arkadaşlar. Il veut chiter euh au en pardonnement de en 2000, e, pardon, işte 1988 en döneminde hangi gaz daha zehirlidir hangi gaz daha zehirlidir hangi gaz daha öldürücüdür Sovyetler Birliği uzmanları Saddam Hüseyin'e bu konuda danışmanlık yapıyorlardı arkadaşlar 72 danışman vardı Sovyet danışmanı Sovyet şeyde Irak'ta Saddam Hüseyin'e yardım ediyordu Yani bu İnsanın hauslası almıyor arkadaşlar. Bu nasıl bir danışmanlıktır? İşte sarın gazını kullanırsan, şu şu ölçüde kullanırsan, işte 100 kişi ölür. Ama diyelim hardal gazını kullanırsan 200 kişi ölür. İsa Tam Hüseyin'de 200 kişiyi öldürmenin... E, yolunu, yordamını arıyor. İşte bu konuda ona danışmanlık veren de Sovyet uzmanları oluyor. Yani elbette sadece İngiltere, Fransa değildir veya İran, Türkiye değildir. Dünyanın bütün güçleri, emperyal güçler, emperyal olsun veya olmasın, anti-Kürt bir tutumladır. Kimisi emperyal olduğu için, kimisi emperyalizme bağımlı halklar olduğu için, anti-kürt bir mücadeleyi sürdürmektedir. Kendi çıkarı için bunun bunu düşünmektedir, bunu uygulamaktadır. İşte Kürtlerin Orta Doğu'da e, böyle bir bilince ulaşmaları gerekiyor. Yani bu bu nizam uluslar arası nizam nasıl kurulmuş, nasıl anti böyle bir nizam kurulmuş ve kendisi nasıl koruyabilmiş günlere kadar getirilmiş tabi bilimin arkadaşlar bilimi kim üretir bilime bilimin kime ihtiyacı varsa kim bilime ihtiyaç duyuyorsa bilimi öğretir. bugün Türk Üniversitelerinde ...Kürdistan hakkında sağlıklı incelemeler yapılması mümkün değildir. Çünkü Türk üniversiteleri resmi ideolojinin en önemli kurumudur. Resmi ideolojiyi destekleyen en önemli kurumlardan biridir. Kürtler hakkında öyle bir inceleme yapması mümkün değildir. Yani 1920'lerde Kürtlerin başına lanetle çorap nasıl geçirildi diyoruz ya. Bunu Kürtler yapacaklar arkadaşlar ya yani bu incelemeleri oradan doğruya Kürtler yapacaklar işte ne bileyim bazı Kürtler İngiliz arşivlerinde çalışacaklar bazı Fransız arşivlerinde işte Moskova'daki arşivlerde işte Arap arşivlerinde Türk arşivlerinde yani Kürtlerin bizzat kendileri yapacaklardır ve birinci elden bu arşivleri birinci elden değerlendireceklerdir. Kişi olarak ben bu sürecin, yani araştırma, inceleme sürecinin çok önemli olduğunu ve bunun gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve gelişeceğini de düşünüyorum. Yani bu sürecin Kürtler arasında hızlı bir şekilde gelişeceğini de düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, soru sormak isteyen çok var. Bu açık açık. Fakat hem hocamız yoruldu hem de zaman da daraldı. Ben son olarak bir bayan arkadaşımıza burada söz istemişti. Eğer Amcam çok yoruldu. Sadece ben şunu saat ben şunu evet, demek istiyorum. Ondan sonra kapatacağız ee, yani diyorum. Hocama geçen sefer de dedim. Yani ben onunla kendi Kürtlüğümün farkına vardım. Kendi geçmiş tarihimi öğren Ee, hep eleştiri yapıyoruz devletler şunu yaptılar zenginliklerimizin üzerinden şunu yapmak istediler bizi dört parçaya böldüler ee, ben hep şunu diyorum bizim eksiğimiz neydi yani biz Kürt e, 40 milyon Kürtüz diyoruz Ama e, aramızda bir kopukluk var. E, biz bir türlü birleşemiyoruz. Güçlerimizi birleştiremiyoruz. E, herkes farklı bir siyasi alanda e, bir şeyler yapmak istiyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Bedel ödeyenler e, bir yerde, bedel ödemeyenler ise bunun üzerinden siyaset yapıyorlar. Ee, bizim eksiklerimiz de çok fazla yani her şeyden önce şunu demek istiyorum yani önce Kürtler kendilerine dönmeli ee, kendi öz eleştirilerini verip e, tekrar e, ayağa kalkabilmek için ne yapılması gerekiyorsa önce onun yapılması ondan sonra partileşme ondan sonra kutuplaşmalar tabii ki olacaktır farklı şeyler olacaktır ama önce bizim bir özgürlüğümüzü kazanmamız gerekiyor. Bunu demek istemiştim. Hocama çok teşekkür ediyorum. Evet, Sizlere de evet, teşekkür ediyorum. Evet, evet. tabii arkadaşımın söylediği çok önemli. İşte bölünmeden, parçalanmadan, paylaşılmadan söz ettik. Hasım güçler ...sana karşı böyle bir politika uyguluyorlarsa... ...bu politika yaşama geçiyorsa... ...senin bir takım zaafların vardır demektir. Senin bu zaaflarından yararlanarak... ...böyle bir politikayı gündeme getiriyorlar... ...ve bunu uygulamaya çalışıyorlar. Elbette Kürtlerin bu konuda eksikliği çok büyüktür. Kürtlerin bu konuda eksikliği çok büyüktür. Örneğin Kürtler şöyle düşünmeli... Yani İşte bu Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi devletlerine karşı veya e, Avrupa Güvenlikle ve İşbirliği Teşkilatı'na, devletlerine karşı. Ya sen bilmiyorum, 50 bin nüfuslusun, 40 bin nüfuslusun, senin geleceğin, Kürtlerin bu kadar milyon geleceğini tayin ne Nereden buluyorsun? Bu uluslararası, nizam nasıl kurulmuş? Yani böyle düşünmeleri gerekir Kürtlerin ve bu, bunu düşünerek bir bilinciye ulaşmaları gerekir. Ama günümüz, bu, bugünlerde artık bu süreç Kürtler'de başlıyor. Benim kanımca giderek yoğunlaşacak. Bir de şu var, şimdiye kadar hep İşte biz 40 milyon genel olarak tabii Kürt milyon Kürt'ten söz ediyorduk. İşte 40 milyon Kürt 20 milyonu Türkiye'de yaşıyor falan böyle şeyler söylüyorduk. Birkaç gün önce Abdullah Öcalan'ın bir açıklamasını gördüm. Şöyle söylüyor hocana 50 milyon Kürt için diyor yol haritası tabii yol haritesinin içeriğini bilmiyorum ne var ne yok yani gazetede onu söz etmiyor. 50 milyon Kürt yani şimdi 40 milyon diyorduk ya. Öcalan 50 milyondan söz ediyor. Benim kanınca da çok doğrudur. Kürtlerin sayıları e, belki 50 milyondan daha fazladır Ortadoğu'da Örneğin dikkat etmişsinizdir. Mehmet Ali Birant da kendisinin Kürt olduğunu söyledi son zamanlarda. Benim kanınca çok daha büyüktür ama işte bir zaaf da var. O zaafın bilincine varmak önemlidir. O zaafı gidermeye çalışmak önemlidir. Evet. Teşekkür. Değerli Değerli arkadaşlar, teras toplantılarımız devam edecektir. Yani bunu İsmail Beşikçi Vakfı sitesinden etkinliklerimiz duyurulacaktır. Oradan takip edebileceksiniz. Burada işte sinema, film gösterileri olacak. Sergiler olacak. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Hocama da ayrıca geldiği ve bu sohbeti yaptığı için çok teşekkürler.